Ses geldi sanırım. Tamam. İnnelhamdelillah Nehmedahu ve nesta'inuhu ve nesta'gfiruhu ve ne'ûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyi'ati a'malina men yehdihillâhu felâ mudillâle ve men yudlil felâ hâdiyele أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا الطاق الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون.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 ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ses var değil mi kardeşler? Yani sesi aç diyorsunuz da ses nasıl şu an? Net değil mi? İyi. Peki. Ben öncelikle e, mazeretimi arkadaşlarla paylaşmak istiyorum bu gecikmeden ötürü. Hakkınızı helal edin yaklaşık bir saat kadar biz e, dersi yapmakta geciktik. E, çünkü burada elektrikler gitti. Yani elektrik olmayınca tabii teknolojiden faydalanamıyoruz. Bu sebeple elektrik e, gelmesini bekledik. E, mazeretimiz makbuldur inşallah bundan ötürü özür diliyoruz hakkınızı helal ediniz kıyamet alametleri inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in gönderilmesiyle başlayan kıyamet alametleri serisini küçük alametler orta alametler büyük alametler veya olmuş bitmiş alametler ya da henüz devam eden alametler ve henüz yaşanmamış alametler olarak ayırmıştık. Ve özellikle Bebul Fiten dediğimiz yani fitneler babından bu kıyamet alametlerini e, zikretmiştik. İnşallah bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta dedik ki inşallah e, haftaya elherc yani Öldürmelerin çoğalması Ebu Hureyre radıyallahu an Rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Şöyle buyuruyor La tequmus sa'atu Hatte yeksurel herc Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Buyuruyor diyor ki Herc çoğalmadıkça Kıyamet kopmaz Yanımda bulunan ashab Dediler ki Madel herc ya Resulullah aleyhisselatü vesselam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 Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kıyametten önce her günleri vardır. O günlerde ilim yok olur ve cehalet ortaya çıkar. Ebu Musa Radiyallahu diyor ki, her Habeş dilinde öldürmek demektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, niçin e, Habeşlerin kullandığı bir, e, tabiri kullandığı Allah en iyisini bilir ama Allah Resulü ve Vesselam katli herc diye tanımladı. Ashab da ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herc nedir dediklerinde o öldürmektir diye haber verdi. Yine Ebu Musa Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam diyor ki inne beyne yede issaatil herc kıyametten önce mutlaka herc olur. Ashab dediler ki, herç ya Rasulullah ve sellem Ne demektir herç? Aisset Vassalem dedi ki öldürmektir. Ashab bunun üzerine dedi ki, ey Allahın Rasul Aisset Vassalem, biz yılda binden fazla insan öldürdüğümüz halde, bundan daha mı çok öldüreceğiz? Yani diyor ki eğer bu katletmekse, ashab öyle anlıyor. Diyorlar ki eğer kat katilse, katletmekse, biz bir yılda binden fazla katlediyoruz. Yani cihatlar oluyor. Bir şekilde müşriklerle savaş var. Allah Resulü ve Vesselam şöyle cevap veriyor. اِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمُ müşrikin. Bu, sizin müşrikleri katletmeniz değildir. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği herc Müslümanların müşrikleri katletmesi değildir. وَلَكِنْ katlu Badikum Ba'da Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu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 Akıllarımız başımızda mı olur o gün? Ali Sayet Vassalem onlara şöyle cevap verdi: İnnehu lathunzau ruqulu ahlı zālīk al-zaman, wiyakhlu lhu habā'u min al-nāsi yahsib yahsib aktharuhum annhum ala şey, walīs ala şey. Ali Sayet Vassalem onlara cevabını dedi ki.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 Okuduğum bu hadisler Buhari'nin sahihinde fiten babında geçiyor, aynı zamanda Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde geçiyor, İbn-i Mace'nin fiten babında geçiyor ve e, İmam Elbani Rahimullah Es-Sahihada etmiştir bu hadisleri. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. والذي نفس بيديه نفس الله يمين درمكي لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يضر القاتل فيما قتل وللمقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار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 geçiyor. Hakim isnadının sahih olduğunu söylüyor. Buhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmedi etmemişlerdir. Ancak hadis sahihtir. Elbani rahimullah. es silsilatul ahadiss -e -e sahihah da 686 numaralı hadis olarak bunu es-sahihaya kaydetmiştir. Bunu destekleyen başka bir hadis söyleyecek olursak o da Ali vesselam ve buyuruyor ki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 yani belalar, karışıklıklar ve zelazil ve zenzeleler yani depremlerdir diyor Aleyhissalatu vesselam. Peki o zaman arkadaşlar cehennem kim içindir? Cehennem ne içindir? Yani bu hadislere baktığımız zaman hadislerin zahiri manasından şu şu anlaşılıyor. Aisset meslem diyor ki inne ummeti ummetum marhuma. Benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir.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 Ya da Allah Resulü ve Vesselam başka bir hadiste diyor ki e, فَاِنَّ هَذِهِ الْمَّهِ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاث۪ينَ سَبْع۪ينَ مِلَّهِ Benim bu ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak. كُلُّهَا فِي النَّارِ vahide وَاحِدَ Hepsi ateştedir ancak birisi müstesna yani fırkay inaciye müstesna. Dolayısıyla ya da efendim e, yalan söyleyenin ya da efendime söyle insanları aldatanın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 okuduğumuz bu hadislerde inne ummeti ummetun merhuma benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir. Leysa aleha fil ahireti hisabun ve azab. Onlara ahirette azab ve hesab yoktur. İnma azabuhha onların azabı fil katl yani öldürülmeleri ve zelazili ve'l fitan. Dolayısıyla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 Şöyle buyurduğunu haber veriyor. La tequmus sa'atu hatta tezharal fitan ve yakzurel kezib ve yetekarebel esvaq Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. E, alışveriş merkezlerinin birbirine yakınlaşması dedik. Şu an ses geldi mi? E, Hattab kardeş.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 Yani esvak, yani çarşılar, alışveriş merkezi birbirine yaklaşmadıkça kıyamet kopmaz. Şimdi bununla ilgili biraz daha bu, bu meseleyi e, çağdaş alimlerin nasıl yorumladığına bakalım. Mesela Hamudet Duvayri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 Selamünaleyküm. Eee inşallah ben 10 dakika 10 15 dakika sonra derse kaldığım yerden devam edeceğim. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.